Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Şrift-i Merkatov Gileşimi'nin katkıları ile. Günaydın, 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özgecan Kara. Ben Can Tambil. Ben de Ömer Madra. Bugün Temiz Hava Hakkı ile ilgili konuşacağız. Çok bariz gelen bir şey Temiz Hava Hakkı kulağı ama aslında bu konuyla ilgili birebir çalışan doktorlardan ve sivil toplum kuruluşlarından, aktivistlerden oluşan bir Temiz Hava Hakkı platformu var. Bu platformdan Doktor Haluk Çalışır telefonun diğer ucunda bizlerle. Haluk Bey günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Günaydın, merhaba. Merhaba. Merhabalar. Haluk Bey... Aslında program başında söylediğim gibi temiz hava hakkı çok bariz bir hak sanki hani sözünü etmeye bile gerek duymadığımız bir hak ama Türkiye'de bunun bir platformu kuruldu ve bu konuda çalışmalar yapıyor. Ee, sizden öncelikle nasıl bir ihtiyaç da ne durumdayız ki bu platform kuruldu da böyle bir çalışmalara başladık bunu öğrenebilir miyiz? E, tabii teşekkürler. E, gerçekten belirttiğiniz gibi e, aslında nasıl su bizim en temel e, tükettiğimiz şeyse yaşamak için e, var olmamız gereken şeyse havada öyle ve içinde de yaşıyoruz. Sanki bunun hak olup olmaması e, bir şeymiş gibi hani düşünemediğimiz bir şey ama e, sizin de çok iyi belirttiğiniz gibi artık bir hak olmaya başladı. Çünkü Türkiye'de bütün çevremizdeki ülkeler içerisinde özellikle Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde en kirli havaya sahip ülkelerden birisiyiz. İçinde yaşadığımız İstanbul'da yine Avrupa Birliği başkentleri içerisinde büyük metropoller içerisinde havası oldukça kirli metropollerden bir tanesi. Biz sağlıkçılar olarak bizi çok ilgilendiren bir konu hava kirliliği. insan sağlığını doğrudan etkileyen bir kirletici. 7 milyon insan ölüyor yılda hava kirliliği nedeniyle. Pek hani dile kolay bir rakam, çok çok yüksek bir rakam. İşte bunların gözlemlerden yola çıkarak çevrecilerle birlikte bu alandaki etkinlik gösteren aktivistlerle birlikte biz güçlerimizi birleştirmemiz gerektiğini düşündük. Ben e, e, diğer e, katılımcılarımızı Temiz Hava Hakkı platformumuzun e, 2015'te kurduk. Diğer katılımcıları da e, isterseniz söz edeyim. Hmm. E, bunların içerisinde e, bayağı bir hekim örgütü var. Yine çevre örgütleri de var. Çevre İçin Hekimler Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Patisyen Hekimlik Derneği, Türk Neuroloji Derneği, Türk Tabipler Birliği. Türkiye Sonum Araştırmaları Derneği ve benim de e, e, özel bir grup fakirliliği görev grubu kuran Türk Tor Toraks Derneği'nden oluşan bir e, hekim örgütleri var. Bunun bunun dışında e, diğer çevreci e, aktivist e, e, örgütler de var. Yeşil Düşünce Derneği, Yeşil Barış Hukuk Derneği, Yuva Derneği, Greenpeace Akdeniz, E, Tema Vakfı gibi e, örgütlerle bir araya gelerek Haziran iki, bin, 2015'te e, varlığımızı e, duyurduk. Bizi destekleyen bazı uluslararası kuruluşlar da var. Bunlar 350.org Avrupa e, İklim Ağı e, WWF Doğal Hayat Koruma Vakfı e, Sağlık ve Çevre Vakfı HİR diye e, kısaltması olarak tanımadığımız örgütler de bizi destekliyor. Aslında tabii hava kirliliği deyince kentlerde yaşayan bizler olarak kentsel ısınma ve trafik kirliliği çok yoğun. Ancak önümüzde bizi bir başka çok ciddi bir tehlike bekliyor. Hem iklim değişikliği, küresel ısınma açısından çok önemli bir risk oluşturan hem de sağlığımızı çok etkileyecek olan yaklaşık 80 tane yeni kömürlü termik santral yapılması planlanmakta ülkemizde. E, bu tabii e, her bakımdan e, hem çevreye etkisi işte hem küresel ısınma hem de hava kirliliği açısından oldukça tehlikeli bir durum oluşturuyor. E, bir bakıma e, biz sağlıkçılar e, bazı durumları salgın hastalık olarak tanımlarız. Sanki bu kömürlü termik santrallerin e yapılması da bir tür salgın e, gibi düşünmek gerekir. Toplum sağlığını etkilemek e, açısından Biz de bütün bu kuruluşlarla birlikte kurulacak kömülü termik santraller konusunda toplumu ve karar alıcıları etkilemek ve süreci değiştirme yönelik bir araya geldik diye tanım, tanıtayım. Evet ben de bir şeyler ekleyeyim Haluk Bey yani bu Dünya Sağlık Örgütü'nün geçen hafta sonunda bir açıklaması, büyük bir bildirgesi oldu. Daha doğrusu ayrıntıları da birazdan gelecekmiş. Yani bu, bu hafta içinde bildiğimiz kadarıyla evet. ve Ee, sizin de biraz önce sözünü ettiğiniz gibi milyonlarca insanın, 7 milyon insanın e, her yıl ölmesi ve bunun artması gibi sorunlar var ama asıl açıklamada e, bunun e, ekonomik açıdan ve dünya ekonomisi açısından altından kalkılamayacak bir sorun olarak hava kirlenmesini evet. ortaya koyuyor. Ee, yani e, insan e, kamu sağlığı servisi hizmetlerinde dünya çapında akıl almaz bir boyuta ulaşacağını söylüyor yani küresel olarak belki de karşımızdaki en büyük sorunlardan bir tanesi ve e, şeye de gelecekte toplumlara da e, altından asla kalkılamayacak büyüklükte muazzam sorunlar e, bütçeler çıkaracağını da söylemişler yani şu, e, bizim şu konuştuğumuz konu açısından çok ilginç e, bazı somut şeyler var Mesela kronik hastalıkları zaten e, şimdi ortaya çıkmış oluyor. Yani Hastanelerinde hasta yatağı ayırmak gerekecek diyor. Daha önce şeyi biliyorduk. E, zatürre ve Astım gibi hastalıklara yol açtığını biliyorduk. Ama demiş şimdi konuşan Maria Neira e, Kamu Sağlığı Bölümünün Başkanı Dünya Sağlık Örgütü'nden şimdi aynı zamanda e, kan dolaşım ve kalp ve damar hastalıklarına da yol açtığını hatta bunama gibi hastalıklara da yol açtığını söylüyorlar. Ve yani veriler de 2000 şehirden toplanmış. Çok büyük bir araştırma, kümülatif bir araştırma. Bunların işte trafik inşaat ve elektrik üretiminde kullanılan şeyler, trafolardan Yani sonuç olarak şehirlerin muazzam bir e, toksik e, zehir dolu bir sisle kaplanması ve aynı zamanda da sera gazları işte küresel iklim değişikliğine yol açan sera gazlarının da yükselmesi ve altyapıyı tamamen değiştirmeden de bunun çözülemeyeceğini diyorlar. Gelecek aymış pardon şimdi e, baktım tekrar habere gelecek ay çok daha ayrıntılı bir derinlemesine istatistik de barındıran bir şey. 2014'ten bu yana şehir alanlarında şehirleşmiş alanlarda meydana gelen kirlenmeyi e, ortaya koyacakmış. Bir de e, son olarak şunu da eklemek lazım. Çin'de bir buçuk milyondan fazla her yıl bir buçuk milyondan fazla insan sadece hava kirliliğinden ölüyormuş. Günde 4.400 kişi hayatını kaybediyor. Ve ülkenin de toplam total ölümünün %17'si sadece hava kirliliğinden ve bu giderek de kötüleşiyor. Hatta e, dünyanın önünde gelen iktisatçılarından Sir Nicholas Stern, Lord Stern Guardian'a da şöyle bir açıklama yapmış. Hava kirliliği çok temel bir öneme önemi ait. Şimdi öğreniyoruz e, kömürden meydana gelen bu zehirlenmenin ve bir de dizelden diyor. Bu da çok önemli çünkü Çin'de 4400 insan ölürken Hindistan'da daha da berbat diyor. Bu çok çok büyük derin bir problem diyor. Şimdi bu dizel meselesine gelince de biz de yarın açık radyoda bu Volkswagen'in büyük asrın skandalı diye nitelendirilen bu dizel yazılımlarını Testlerden geçirirken aldatmaya yol açan e, ve azot oksitlerin dizelden çıkan e, parçacıkların bu e, hastalıklara yol açmasına yol açan skandalı da yarın bu araştırmayı yapan kişiyle Peter Mokla'da bir görüşmemiz olacak 9.30'da bu konuyu da konuşacağız. Böyle bir e, temel bir hak ve bir facianın ötesindeyiz yani e, iyi, iyi oldu bunları konuşmaya başladığımız. Aslında şöyle iklim değişikliği deyince belki sıradan şeyde hayatı yaşarken çok farkına varmıyoruz. İşte bir derecenin işte şu kadar yarım derecenin ısınmasının ne olduğunu çok farkına varmıyoruz. Hava kirliliğini de eğer çok koku varsa etrafta of ne kadar kötü koku diye şey yapıyoruz farkına varıyoruz ama koku yoksa Ee, işte partikül madde diye tanımladığımız ve sizin çok iyi belirttiğiniz gibi özellikle kalp krizlerine çok e, şey bir şekilde yol aç yol açan parçacık kirliliği kirliliğini çok fark edemiyoruz. Türkiye'de de sizin de bildiğiniz gibi belki e, bu Çevre Bakanlığı'nın ölçüm istasyonlarında e, partikül madde 2,5 diye tanımladığımız ve asıl bu sizin belirttiğiniz kalp krizi, bunama, felçler gibi hastalıklara yol açan ve ölüme de yol açan noktalar maalesef yaygın olarak ölçülmüyor. Yaklaşık şu an 180-200 arası ölçüm istasyonu var Türkiye'de. Bunların sanıyorum 5-10 tanesinde sadece partikül madde 2,5 ölçülüyor. Bir de böyle bir bizim bu bilgi eksikliğimiz de söz konusu. Ancak Görünenden çok büyük bir şeyle, tehditle karşı karşıyayız aslında hava kirliliği nedeniyle. O yüzden çok hızla bu konuda şeylerin yapılması lazım. Enerji taleplerinin belki başka yönlere daha sürdürülebilir, çevreyle uyumlu politikalara ve yerinden enerji üretimi politikalarına belki, Ee, dönmek gerekir. Bu tabii bir sağlıkçı olarak benim şeyim aşar ama e, bütün yanmanın olduğu her türlü e, e, süreç, enerji süreci bizim bu sözünü ettiğimiz partikül madde, kükürt, e, nitikoksitler, işte sizin dizelde çok e, net bir şekilde belirttiğimiz e, süreçlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Evet yani bu durumda da tabii e, ayrıca e, yalnız kömürle değil bütün bu şeyle de birlikte mücadele edilmesi gerektiğini evet. de, e, açıkça ortaya çıkıyor. Bir de ben şeyi sormak istiyordum size e, Türkiye'deki standart olarak bu parçacık iki buçuk PM iki buçuk denen şeyin e, katlanılabilir yani Askari ne kadar olması gerektiği konusunda da Avrupa Birliği standartlarıyla bir fark var galiba. Yani elli iki buçukla bir farkız pek bizde Türkiye'de belirlenmiş bir kriter yok. Ama partikül madde onla ilgili var. Bizim Avrupa Birliği'nden şeyimiz katlanabilir ya da müsaade edilebilir limitimiz çok yüksektir. Aşağı yukarı iki katı düzeyine yakın bir evet, düzeyde. Evet. 50'ye 90 bir sıkıntı değil mi? Evet. Dizel ile ilgili şeyde de üretici firma Türkiye'de bizim bu şeyle ilgili bir sorunumuz yok. Türkiye'deki mevzuata uygun diye söyledi. Evet doğrudur. Çünkü bizim mevzuatımızda ölçülen değerler ya da ölçülemeyen ve görülmeyen değerler mevzuata uygun gözüküyor. Aslında bu da bir şekilde bizdeki mevzuatın dünyanın ve Avrupa Birliği'nin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün ne kadar gerisinde olduğumuzun bir şekilde bir lapsusuydu. itirafıydı aslında. E, o konuda da baskı yapmak gerekiyor herhalde. Çünkü evet. benim de dikkatimi çekmişti. yani biz Burada program yaparken dikkatimizi çekmişti. 50 PM e, 2,5 mıydı? Hatırlamıyorum şimdi ama 50 gibi bir Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği şey. PM 10'un 50 bizde 90. Evet bizde ee, 90, 90 değil mi? Yani 90, neredeyse %100'lük bir fark var. Bu, bunun mutlaka değiştirilip e, Avrupa stand, Dünya Standartı'na getirilmesi lazım. Bu korkunç bir şey yani. Evet. Hatta e, şunu da merak ediyorum ki sanırım geçtiğimiz ay e, zaten sizin de e, Haluk Bey e belirttiğiniz gibi nefes alırken dahi hissettiğimiz bir hava kirliliği vardı İstanbul'da olanlar için ve e, haberlerde bazı bazı yer aldı ki Edirne'de Trakya bölgesinde yine bu Marmara bölgesinde yoğunluklu olarak bu şekilde di insanlar nefes alırken dahi hissettikleri bir hava kirliliği belki gözle görülecek kadar hava kirliliği vardı. Muhtemelen Türkiye'deki sınırında üstüne çıkıldığını düşünüyorum ama bu konuda bir şey sizin gözlemlediğiniz bir önlem alındı mı yani hiç, bizim en azından benim gözlemlediğim kadarıyla bakanlıklardan bir açıklama vesaire olmadı. Maalesef yok. Bakın hep e, söylüyoruz biz. E, şu an ben sizinle konuşurken e, Çevre Bakanlığı'nın Hava İzleme Go.tr sayfasından e, Türkiye'deki verileri inceliyorum. Keşan tehlikeli 500 civarında e, bir şey bildiriyor. Bakın partikül madde e, ölçülen değer 100, 149 e, nokta yani 100, 150 e, mikrogram. E, bizim e, seviyemiz 90'dı. Onun işte e, E, ne diyelim %70 falan aşmış. Avrupa Birliği e, seviyelerine göre 3 kat artmış. Partikül madde 2,5 dediğimiz e, seviye ise şu an için 133 mikrogram gözüküyor. Şöyle söyleyeyim, partikül madde için e, bir kafanızda bir şey oluşturulması açısından 2,5 <gülüyor> dediğimiz e, kirleticinin 10 mikrogram artışı e, 5 milyonluk bir e, kentte Ani bir kişi de ani ölüme neden oluyor. Şimdi e, yine e, kalp krizi risklerinde çok ciddi anlamda e, risklere neden oluyor. Bakın buradaki seviye 130 mertebesinde. Ben size 10 mikrogram artıştan bahsettim. 10 mikrogram artışta neler olduğunda. E, şu an yine e, Keşan'la ilgili bakıyoruz. Kükürt e, dioksit e, düzeyi e, 2002'ye e, bir tarih ortalaması çıkmış. Türkiye'de e, izin verilen... Seviye 470 dört katı aşağı yukarı. Avrupa Birliği'nin de 8-9 katı kadar yükseklikte. Ve evet. keşan hakikaten zehir soluyor. Ama maalesef şu an için şu ana kadar keşana ait henüz bir şey yapılmış değil. Zaman zaman sizin de belirttiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde İstanbul'da havanın da etkisiyle meteorolojik koşulların da etkisiyle çok kili anlar yaşadık. Ankara keza öyle yaşadı başkent. bu Başkente de çok yüksek tehlikeli boyutlarda olduğu günler oldu. İzmir'de çok kötü hava kirliliği var. İzmir aslında hep öyle düşünürsene temizmiş gibi. Bursa keza, Yeşil Bursa Türkiye'nin kirli şeylerinden bir tanesi. İllerinden bir tanesi maalesef. Ve biliyorsunuz Bursa'da şehir merkezine bir kömürlü termik santral yapılıyor bunun üzerine. Ve evet. evet, bu sarla da yenilerinin yapılması konusunda hiçbir gerileme geri adım madar aslında bunu nasıl önleyeceğiz beraber? Evet, evet biz mutlaka çok çaba sarf etmemiz gerekiyor. Keza Zonguldak öyle, Zonguldak çok kirli bir bölge. Orada çok sayıda termik santral bir arada yapılıyor. Şimdi aslında Ee, bir Çevre Bakanlığı'nın yayınladığı 2015'te bir e, rapor var. Çevre raporu var. Burada Türkiye'de birinci ve ikinci e, öncelikli olarak hava kilenin sorun olduğu iller var ve haritası var. Bu haritayı e, şeyinize koyarsanız önünüze koyarsanız ve bir de Türkiye'de yapılması planlanan e, termik kömürlü termik santrallerin haritası var. Onu da E, kara Atlas ork diye hisseden e, bakılabilir. İkisini yan yana koyduğunuzda çok enteresan. Bir ve ikinci öncelikli e, illerde bu şey planlanıyor. E, Kömürli termik santraller. Hani böyle e, nasıl söyleyeyim? E, şeye yarayat e, şey basmak gibi, tuz basmak gibi bir e, durumla ifade edilebilir herhalde bir durum. Tabii hiçbir yere yapılmasın yani başka yere yapılsın anlamında alınmasın bu şeyim ama bir de böyle bir yanı var. Evet Afşin Elbistan'a da mesela dünyanın en büyük üçüncü galiba evet. kömür yakıtlı termik santralinin kurulması yani genişletilmesi daha doğrusu planları da vardı. Onlardan da hiç vazgeçildiğine ya da gerileme atılacağına ad, geri adım atılacağına dair bir ibare görmüyoruz. Evet Ya da Çanakkale Çan'da e, özellikle yıllardır insanların zehir soluduğunu e, hep söylenir. Ama aynen sizin evet. de belirttiğiniz gibi Çanakkale şu anda en çok kömürlü termik santral yapılması planlanan illerden sadece bir tanesi. Karabiga'da böyle evet. evet. <gülüyor> e, peki son bir soru belki de. E, örneğin Çin'de Çin hükümetinin de bu konuda bir adım atmasının neden olan şey artık gözde görülür bir seviyeye gelmesiydi bu hava kirliliğinin evet. ve güneşin görülmemesiydi güneşin doğmamasıydı. Yani sizce bizim de bu, bu noktaya mı gelmemiz gerekecek yani en nihayetinde? Yani umarım biz o noktalara gelmeden e, bu konuda e, bir değişikliğe, e, bir bakış açısı değişikliğine neden oluruz. Sizlerin de çabası o, e, bizlerin de çabası o. E, aslında toplum olarak e, bu konuda çok e, duyarlı hale gelip e, değiştirmek için elimizden geleni yapmamız lazım. Her türlü aktiviteyi yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü gelecek kuşaklar açısından bizim de, bırakın artık gelecek kuşak da kalmadı hem hava kirli açısından hem iklim küresel ısınma açısından hani gelecek kuşaklar çocuklarımız falan diye bir şey konuşmanın yeri kalmadı artık biz hayatımızda halen yaşamaktayız bütün bunları. Evet. evet belki de bitirirken de şeyi de söylemek lazım yani Londra'da İngiltere'de 30 Ocak'ta Climate Rising diye bir bir araya geliyorlar Paris iklim görüşmelerinin devamını. ...daha büyük ve çeşitliliği açık bir hareket yaratmak için 2016'da Avustralya'da da kömür ötesinde ve kömürün ve gazın ötesinde diye bir hareket başlıyor. O da Nisan'ın başında 8-16 Nisan arasında bütün Avustralya'dan bu kömürü ve gazı geride bırakma hareketi. Mayıs'ta da break free from fossil fuels denilen fosil yakıtlardan kurtulalım, kopalım ...diye büyük bir taban hareketinin gelişmekte olduğunu haber verelim... ...bunların bilgilerini zaten paylaşacağız. Evet, e, çok teşekkürler e, Doktor Haluk Çalışır Temiz Hava Hakkı platformundan... ...Haziran 2015'te kurulan bir platform, yeni bir platform... ...umuyoruz ki bu konuda çok daha farkındalık yaratıp... E, ...hep beraber bizi temiz hava hakkı için fark, e, ayağa kalkmamızı sağlayacak bir platform olacak... Bugün temiz hava hakkını konuştuk. Konuğumuza da teşekkür ederek haftaya görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkürler. Teşekkürler görüşmek teşekkür, üzere. Teşekkürler. Teşekkürler. yine. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelelerine dair bir fikri takip çalışması. Allah, Allah, Allah. Hazırlayan mesulanlar Özge Can Kara ve Murat Can Pombi. Allah, Allah, Allah. Üniversitesi İstanbul Politika Merkezi ve Schipdunk Merkator girişiminin katkıları.